Telefonumuza hocam yine. Alo. Selamın erekim. Yaley selam. Hoş geldiniz ha, Bekir Bey. Ankara'dan arıyorum. Buyurun buyurun Bekir ee, be. Bu şey finans kurumlarıyla ilgili. Allah Allah. Mesela e, isim vermemde sakınca var mıdır? Var. Vermeseniz daha iyi olur. Ha, bizim çalışımız finans kurumları vardır. Hı hı. Mesela ben ev aldım birkaç sefer. Evet. Örnek vereyim. Gittim evi beğendim. Pazarlığımı yaptım. Paranın belli bir miktarını verdim. Tamam. Diğerini de gittik mutayitle. Bankadan banka ipoteklerine koydu. Mutayide parayı ödedi. Ne kadar fazla verdiniz? Kaç lira aldınız da kaç lira ödediniz? Mesela 70 bin aldım. 100 bin ödedim. İşte o 30 bin lira faiz olur. Ama Gerçekten. işte yani bazı hocalarımız diyor ki buna. İşte ya bak... değil... Diye ben, ben sizi genelde takip ediyorum. İş yerindeyim yani. Dost TV'de takip ediyorum. Evet. Herhalde sizin görüşlerinize genelde katılıyorum. Bu finans kurumlarının verdikleri para caiz midir değil midir? Hmm, tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi bu soruyu belki yüz defa cevapladık ama şimdi bak şöyle yapsalardı caiz olurdu ve din, dindeki adı da yani İslam hukukundaki adı da vadeli satış olurdu. Şimdi bu beyefendi bir daire beğendi. Hı hı. Tamam mı? Diyelim ki dairenin fiyatı peşin alsak 120 bin lira. Eğer bunu vadeli alacak olsak, diyelim ki bir miktarını peşin verip bir miktarını da belli bir 3 senede 5 senede ödemek üzere diye anlaşsak e, Müteahhitten mesela, o zaman kardeşim bunun fiyatı 120 bin lira olmaz, 130 bin lira olur veya 140 bin lira olur. Tamam kardeşim, 140 bin olsun. Ben bunun 70 binini vereyim. Efendim geriye kalan 70 binde 5 senede eşit taksitlerle de, ödeyeyim dese bu dinen caizdir. Bunun adı e, vadeli satıştır. Bunu müteahhit yapmasa da bir finans kurumu yapsa yani onların adı da bank oldu şimdi. Evet. Yani bu finans, yani bankalar kar zarar hesabına göre çalışan bankalar yapsa de, diyelim ki bu müteahhitten banka e, gidip pazarlık yapsa peşin alsa mesela 140 bin liriydi ya ee, mesela 110 bin liraya alsa ondan sonra da e, bu kardeşimizin 70 bin lirasını alsa, üzerine de kendi katıp e, müteahhite verse, desek ki kardeşim bu daire 140 bin lira. Daire kim satın aldı? Banka, Banka satın oldu. aldı. Peşin satın aldı. E, bu beyefendiye de veya bana da, herhangi bir vatandaşa da e, vadeli satıyor. Eskiden böyle yapıyorlardı. Şimdi işin kolayına kaçtılar. Ne yaptılar? Diyor ki, Efendim sen daireni beğen. Beyefendi daireyi beğenmiş. Efendim ne kadar paranız var? İşte e, 70 bin lira var. Ben onu için sordum. 70 bin Hı -hı. lira almış diyelim. Yani o 70 bin lira almış bankadan. Dairesinin evet. 140 olduğunu söyleyelim. Yani veya 150 bin lira olduğunu söyleyelim. 50 bin lirasını kendisi peşin vermiş. Kaç lira verse 70 bin lira bankadan almış. Yani ne yapmış? Banka e, müteahhite vermiş. Bunun eline vermiyor da parayı şey veriyor. Vermiş müteahhite oluyor. vermiş. Onun için sordum ben geriye kaç yıl ödeyeceksiniz diye. 70 lira almış. Dedim ki 3 sene sonra 5 sene sonra da e, o 70 bin 100 bin ödeyecek. Bak 70 bin lira o bankadan kredi almış oluyor. Borç almış oluyor. Bu borcu geri öderken kaç lira ödüyor? 100 bin. 100 bin ödüyor. Aradaki farklar 30 bin. 30 bin. 30 bin, 30 bin. bin, bin. Bal gibi faizdir. Yani Halk Bankası'nda gitseniz aynı. Ziraat Bankası'na da gitseniz aynı, filan bankaya da gitseniz, filan bankaya da isimlerini zikrettik ama neyse ağzımdan çıkmış oldu. Dolayısıyla yani bu şekildeki bir uygulama kim söylerse söylesin. Hmm. Açsın Hazreti Peygamber'in döneminde faizilik nasıl oluyordu baksın böyledir. Şimdi bak ben vatandaş olarak sizden bir borç istesem, desin ya Celil Bey ben düğün yapacağım bir 5000 bin lira ihtiyacım var. Ya İsmail Bey lafım olur 5000 bin lira vereyim nasıl ödeyeceksiniz? Efendim bir sene sonra sana ödeyeceğim. Ama ben geri alırken 5500 lira isterim. 500 lira ne oluyor? E benim paramın karı. E peki kardeşim dedim. Ben size bir sene sonra 5000'i, 5500'ü ödedim. Ne o 500? Faiz. Faizdir. Hı hı. Yani ben bunu kendilerine de söyledim. Başkalarına da söyledim. Yani kimseyi kandırmanın bir anlamı yok. Yapacaksak yani dini mübini İslam'a uygun yapalım. Yapmayacaksak yani benim elime parayı vermemekle faizden kurtulmuyor ki. Evet. Yani bunun adı faizin adına siz nema demekle, kar demekle, paranın kirası demekle o faiz olmaktan çıkmıyor ki. Evet. En azından yani ne olduğu belli olsa insanlar da Peygamber Efendimiz zamanı bak ben olur. çalıştım bu konuya. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam zamanında faiz nasıl işi diyor. Yahudiler Medine'de bankacılık yapıyorlardı. Şimdi Mesela adam ev yapacak, ticaret yapacak veya başka bir işi var. Gidiyordu zengin birisine, borç istiyordu. Demin ki örneği verelim yine. 5 bin lira evet. istiyordu. Ama diyordu ki bak ben bir sene sonra 5 bin 500 isterim. Şimdi adam 5 bin 500 lira bir sene sonra geliyor diyor ki ya Celil Bey. Ben bu 5 bin 500'ü ödeyemeyeceğim. İrbi. Yani bunu artır, riba koy diyordu. Ben bunu bir sene sonra ödeyordum. Peki kardeşim bu zaman seneye bu sefer ana para 5000 iken 5500 oldu. Bu sefer 5500'ün üzerinde alıyor. Bir sene sonra efendim onu 5150 lira yani 50 lira da 500 faizi oluyor. Ne yapıyor? Bu faizin faizi oluyor. Efendim ikinci senede bunu ödeyemezse bu böyle katlanıp gidiyordu. Buna kat kat faizleniyor. Estaizu billahi ya yülezine eminu la tekkülü <gülüyor> riba Avafen mu daafeten, faizi kat kat yemeyin diyor. Bu, bugünkü modern bankacılık sisteminde bunun adı bileşik faizdir. Evet, yani onun aynısı değil mi? Tabi, ben kendi kendi hayatımızdan bir örnek veriyorum size. Benim e, öğretmen bir kızım vardı, işte e, Milli Eğitim e, bir bankayla anlaşmış, oraya hesap açtı. Bunlar bir hesap da açmışlar, kredi hesabı diye ama çocuğun ya, ondan haberi yok. Sonra işte istifa etti e, öğretmenlikten. E, eşi e, Kanada'da doktora yapıyordu. o gitti. İki sene, üç sene sonra bir telefon geldi. E, kızımın adını söylüyor. Dedim ben babasıyım. E, dedi bunun borcu var. Ne kadar? İşte yüz küsürdü Allah Allah. Neyse ben çocuğu e, telefonda Hı -hı. sordum. Dedik yok. Baba benim böyle bir borcum yok. E, üç sene neyse... El salladık. Aradan 3 sene 4 sene oldu. Sonra çocuk buraya geldi. Gezmeye gelince gittik. Gittik o bankaya dedi ki bu neyin nesi? Efendim şimdi bir maaş hesabı açmışlar bir de para bitirdi. ihtiyacı olsa diye kredi hesabı açmışlar. Evet. O, oraya da 1 lira kredi vermişler. Bir tek Türk lirası. Bir bir. 1 lira. Bir lira. Bin değil, tek 1 lira. 4 senede 120 lira olmuş. Katlana katlana. E Tabii bu işte faizin faizi. Yani ana parasını yüz defa katlamış. Yani ben ekşi sıralarını istedim bilmem ne ödedik yani. İsterseniz ödeme. Allah'tan ki bir lira. Yüz lira olsaydı hap yuttaydık yani. Şimdi bak bizim vatandaşlarımızdan birisi gitsin herhangi bir bankadan e, bir faiz alsın. 100, şey alsın yüz lira. Sonra dört sene beş sene bir ödemesin. Bak bu ne oluyor? Şimdi dolayısıyla bu e, şu anda faizcilik yani banka, bankacılıkta faiz işlemleri Hazreti Peygamber dönemi öncesindeki cahiliye dönemindeki mesela Medine'de Yahudilerin yaptığı bankerlik sistemiyle yüzde yüz birebir aynı. O gün nasıl işliyorsa bugün de aynı işliyor. Dünyanın her tarafında aynı işliyor. Yani para veriyorsun karşılığında para alıyorsun. Ticaret yok risk yok. evet para üzerinden para kazanmış para oluyor. Ara üzerinden para kazanıyor. Bu da öyle. Yani tek farklı yer bankalarla tek farkı diğer bankalarda sizin elinize veriyor. Siz müteahhide veriyorsunuz. Bu kadar da sizin elinize vermiyor. Müteahhit veriyor. Ne ne değişir ki? Aynı şey. Farklı bir yoldan ulaştırmış oluyor evet. yine parayı.